Ulâikehumul hakka ve ve İşte gerçek müminler onlardır. Onlar için Rablerinin yanında yüksek dereceler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızıklar vardır. Kema, axrjek Rabbek min beitik bilhak ve inna fereqam min almueminin lekarhun. Nitekim hak uğruna savaşa gitmek için Rabbin seni evinden çıkardığı zaman müminlerden bir grup bundan hoşlanmıyorlardı. <gülüyor> Sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi gerçek ortaya çıktıktan sonra bile seninle tartışıyorlardı.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 وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ Allah size iki zümreden birinin sizin olacağını vaat ediyordu. Siz ise kuvvetsiz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah, sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kafirlerin kökünü kesmek istiyordu. Bu, suçluların hoşuna gitmese de Allah'ın hakkı gerçekleştirmesi ve batılı ortadan kaldırması içindi. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ Hani siz Rabbinizden yardım istemiştiniz de O ben size bir bir ardınca bin melek de yardım edeceğim diye duanızı kabul etmişti. Ağoz b Allah min al Şeytan آنما غنمتم من شيء فأنا لله خمسه وللرسول ولذ القرباء ولذ القرباء واليتامى والمساكين وبن السبيل كنتم بالله إن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 Eğer Allah sana az gösterir. Ve eğer çok görürsen, başarısız olurdunuz ve konuda tartışırdınız. Fakat Allah halleder. Çünkü O, O zaman Allah onları uykunda sana az gösteriyordu.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 Bütün işler yalnız Allah'a döndürülecektir. Ey ya tuflihun Ey iman edenler bir düşman topluluğuyla karşılaştığınız zaman dayanın ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ve atiğullah ve resuluhu ve la tenazegu, fatefşelu ve tethabrihukum. Vascberu. Inna Allaha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 ve Allah yolundan men edenler gibi olmayın Allah'ın ilmi onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır Ve izyenlehumu şeytanu a'maluhum ve kalle la galib lekum el yevme minen nas ve inni لَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصُوا وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي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 ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ Melekler, inkar edenlerin canlarını alırken bir görseydin. Onların yüzlerine ve sırtlarına vuruyorlar ve tadın yangın azabını. İşte bu kendi ellerinizle yaptıklarınızın karşılığıdır. Yoksa Allah, kullara asla zulmetmez diyorlardı. Kad e bi alifir'aun ve'llezina min qablhim kafarû bi ayâti llâhi fa'ahazahumullahu bi dunûbihim. İnne llâha kaviyyun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 Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü inkar edenlerdir. Artık onlar iman etmezler. Ellezine ahedte minhum thumma yanqudunu ahdahum fi kulli maratin ve hum la Ey Muhammed, Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın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 arkalarında bulunan kimseleri de dağıt ki ibret alsınlar. Ve in ma tahafan min kavmin khiyanatan fenz biz ilehim ala şawa. İnallah la Eğer bir kavmin antlaşmaya hainlik yapmasından korkarsan, sen de aynı şekilde onların antlaşmalarını kendilerine at. Doğrusu Allah hainleri sevmez. İnkar edenler asla öne geçtiklerini sanmasınlar. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar. وَاَعِدُّوا <gülüyor> Tırhıbun بِهِ adı ve Allah ve adı ve kum ve akrin min donihim. La tağlamunhum Allah yaglamum. Vma tufqumin şeyin fi sabilillahi vfe ileyim Siz onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size hiçbir haksızlık yapılmaz.'' وَاِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰه! إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve bilir. وَاِنْ ينخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين ve alaf beyne kulubihim lau an faqat ma fi al-ardi jami'an ma azizun hakim eğer seni aldatmak isterlerse bil ki Allah sana yeter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 Ey Peygamber! Allah sana ve sana tabi olan müminlere yeter. Ya eyyühan nebiyyü harridil mu'minine ala'l-kital... İyekim min kum 20 sabr oon yıglibu ''وَإِن ve iyekim min kum 100 yıglibu 1000 min alldin kafroo baa nihum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 Şimdi Allah sizin yükünüzü hafifletti. Çünkü içinizde bir zaaf olduğunu biliyordu. Eğer içinizden sabırlı yüz kişi olsa iki yüz kişiye galip gelir. Eğer içinizden bin kişi olsa onlar da Allah'ın izniyle iki bin kişiyi yenerler. Allah sabredenlerle beraberdir. Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthna yuridu al-akhirah hakim Yeryüzünde ağır basıncaya kadar düşmandan esir almak hiçbir peygambere yakışmaz siz dünyanın geçici malını istiyorsunuz. Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. لَوْ لَا min مِنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ Eğer Allah'ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı aldığınız fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Artık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 نَبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا فَإِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خيرا مما أخذ منكم ve öğürlünküm vallahu gafurur rahim ey peygamber elinizde bulunan esirlere de ki eğer allah kalplerinizde bir hayır olduğunu bilse size sizden alınan fidiyeden daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir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 Hüküm ve hikmet sahibidir. İnne allazîne âmenû ve haacerû ve câhedû bi emwalihim <Sessizlik> ve anfusihim fî sebîlillâhi ve allazîne âven ve nâsarû ve allazîne âven ve nâsarû ula'ike ba'duhum euliyâu ba'd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 illa fe'aluhu takun fitnetun fil ardi ve fesadun kabir İnkar edenler bile birbirlerinin velileridir eğer siz bu emirleri yapmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir kargaşa olur وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذِينَ آوَوَ وَنَصَرُوا أُولَٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا مغفرة ورزق كريم. İman edip Allah yolunda hicret ve cihad edenler, Muhajirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için bağışlanma ve bol rızık vardır. وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> آمَنُوا